Seyyiduna Yakup Çerhi Kuddisesi Ruh Hace Yakup Çerhi şeriat hakikatle ihya eden gaybi ilimlerin mirasçısı Zül Cenaheyn bir zattır. Asrının en meşhur alimlerinden Şeyh Şahabeddin Şirvani adlı zattan zahiri ilimlerini ikmal ettikten sonra Şahın Akşibendin hizmetine girmiştir. Kendisi şöyle anlatır. İntisaptan evvel de Şahı Nakşibendi severdim. İlmimi ikmal ettikten sonra ziyaretine varıp ona ''Sizin mübarek nefesinizle şereflenmeye geldim.'' dedim. O da bana ''Şimdi artık vatanıma dönüş zamanımdır.'' cevabını verdi. Ben de ''Senin muhibbin ve hizmetçinim.'' dedim. Dedi ki ''Hayır, sen halk içerisinde üstün şeref kazanmış, ulema nazarında makbul bir zatsın. Bana daha güzel bir delil göster.'' İhtimal ki benim senin nazarında makbul olmam şeytani bir hataradır. Bunun üzerine ben de ona sahih bir hadiste varit olduğuna göre اِذَا اَحَبَّ Abdan عَبْدًا اَلْقَى مَحَبَّتَهُ ف۪ي قُلُوبِ عِبَادِهِ Allah Teala bir kulunu sevdiği vakitte onun sevgisini kullarının kalbine ilka eder. Cevabını verdim. Bundan tebessüm etti. Sonra biz azizanız Dedi. Onun bu sözünü işitince hayret ettim. Zira görmüş olduğum ve sonradan unuttuğum rüyamda bir ses bana azizanlara mürit ol demişti ve derhal uyanmıştım. Sonra Şah bana Şeyh Alaaddin'in sohbetini tavsiye etti. Artık ben de Şah'ın vefatına kadar onunla sohbete devam ettim. Fakat vukufu adediyi Şah-ı Nakşibent bana telkin etmişti. Hasılı bu ilmin hazinesini ve hazinede gizli olan sırları Hacı Ahrar'a teslim ederek 851'de vefat etmiştir. Seyyiduna Hacı Ahrar Kuddisesirruh Şeyh Ubeydullahul Ahrar, Kutbul Gavsul Azam, şeriatın menbaı, hakikatin bayrağı, marifetin kaynağı idi. Bu silsilenin en meşhur olanlarından biridir. Buyurmuştur ki, 30 yaşına vardım. Şeyhimin yanında kitap okuduğum zaman dahi kalbim Allah'tan bir lahsa ayrılmıyordu. Tüm insanları da kendim gibi zannederdim. O, zahiri ilimlerin kalıbında batini ilimleri bildirmekte hiç müşkül çekmezdi. Mesela, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun, mealindeki ayeti kerimeyi şöyle açıklamıştır. Hissi beraberlik ve ruhani beraberlik olmak üzere iki beraberlik vardır. 1- Hissi beraberlik, mücaleset ve musahabetle olur. Sohbet ve iyilerin yanında oturmaya devam edenin kalbine, Allah Teala, batini nurları ve zahiri ilimleri ile birlikte, güzel ahlak tohumlarını yağdırır. Buna istifade denilir. 2- Manevi, batini beraberliktir. Mesela talip, onların ruhaniyetlerine külliyeti ile yönelir. Kalbini onlara bağlar. Gıyaplarında ve huzurlarında onları zihninde istihzar eder. Bu irtibatın kuvvetlenmesine çalışır. Kalbi irtibattan doğan sevgi, kalbe hakim olunca, onunla rabıta kurulan kimsenin kalbindeki sırlar, rabıta edenin kalbine akseder. İşte bundan dolayı müminlerin sadık olana, kalplerini bağlamaları emrolunmuştur. Artık bu irtibattan dolayı salik, masivaya, hatta esma ve sıfatın tecellilerine dahi iltifat etmez. Şöyle de denilebilir. Aşık ol, maşukla beraber ol. Abd ol, beraber ol. Üstadın nahvi olursa sen de nahvi, mahvi olursa sen de mahvi olursun. Rabuta yolu en kısa yoldur.